Auzubillahi minash-shaytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu <gülüyor> vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <gülüyor> Ders başlamadan önce daha doğrusu dersin bir bidayetinde başlamış olduk. Çünkü önce olmaz artık. Derse başlarken biraz sonra 74. Ayet-i Kerime'de gelecek ve daha önce benzerleri geçmiş olan Kur'an-ı Kerim'de misaller ile alakalı daha ilk derslerimizde yapmış olduğumuz hatırlatmaları kısaca bir daha özetleyerek hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim her mevzuda ...aynı zamanda örnek bir terbiye kitabıdır, eğitim kitabıdır. Eğitimde kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi de örneklendirmedir. Kur'an-ı Kerim'de buna mesel deniliyor. Arap edebiyatında da mesel ki emsaldır, emsal, peltekse ile... Arap Edebiyatı'nda da mesellerin çok büyük yeri var. Önemli bir yeri var. Ve hatta her bir meselin, yani bir atasözüyle belki karşılayabiliriz Türkçede her bir atasözünün bir de tıpkı ayetlerin nüzul sebebi gibi vürut sebebi vardır. O atasözünün ortaya çıkmasına sebep olan bir veya birkaç hadise veya herhangi bir şekilde bir kişi o tabiri kullanmış. Ondan sonra o insanlar ondan hoşlanmışlar ve bu artık benzer olayları anlatmak için en veciz, en çarpıcı, en etkileyici bir şekilde kullanılan bir söz grubu, söz dizisi haline gelmiştir. Buna mesel denilir. Kur'an-ı Kerim'de bu türden meseller olduğu gibi bir de Kelimenin gerçek manasına daha uygun düşen temsilden gelen meseleler vardır. Yani örneklendirme yoluyla bir konuyu anlatmak. Bu örneklendirmelerde genelde bazen benzeyen ve benzetilen birlikte zikredilir, bazen bir kısmı zikredilir, bazen zikredilmez. Tabi bütün bunlar için de ayrıca edebi özellikler, edebi anlatım tarzları mevzubahistir. Onlara biz tek tek girmeyeceğiz. Fakat şunu hatırlatayım. Bu konu o kadar önemsenmiştir ki İslam tarihinde birçok ilim adamı emfalül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'deki misaller, Kur'an-ı Kerim'deki meseleler diye özel kitaplar yazmışlardır. Vasat'ın biraz üstünde yani vasattan biraz daha geniş olan tefsirler ise bu gibi meseller geldiği yerde onları açıklamak için uzun uzun açıklamalarda bulunurlar, ifade ise bayağı nefes tüketirler. Ta ki o mesellerdeki anlatılmak istenen, verilmek istenen mesaj ve o mesellerdeki edebi yön, edebi güzellikler ortaya çıksın ve bunlar ortaya çıktıkça konu daha iyi anlaşılsın. İlk meseller Kur'an-ı Kerim'in hemen 2. suresinin baş tarafında Bakara suresinden itibaren başlar. Mesela münafıklar için Meseluhum <gülüyor> ara" diye başlıyor. Onların misali, onların örneği ateş yakmaya çalışan, ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer diye devam ediyor. Bu meselde Bakara suresindeki bu meselde sadece kendileri ve kendilerinin halinin neye benzediği anlatılıyor. Fakat neye karşı kendilerinin hali, ayetler o misalde mesela müthem bırakılmış, zikredilmemiş, müfessirler bu İslam hidayetidir, bu Kur'an-ı Kerim ayetleridir gibi o e, sarahaten belirtilmeyen, müthem bırakılan hususu ifade etmişlerdir. Bazı meseleler ise buna göre biraz daha açıktır. Orada mesel de anlatılır. Meselden kastedilenin kimler olduğu da kolaylıkla anlaşılabilir. Şimdi gördüğümüz bu, şimdi birazdan göreceğimiz burada bir örnek göreceğiz. Bu örnek ifade ise ikisi arasında bir örnek. Yani ilk anda anlaşılabiliyor kasıt kim olduğu, kimin kime benzetildiği fakat bu da olabilir diyebileceğimiz bir misalle karşı karşıyayız. Ama durum ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in verdiği misaller gerçekten ifade yerinde Arap edebiyat tarihinde çığırlar açan misallerdir. İyi kötü bir şairin bir edebiyatçının benzetmeleri çok güzel olabilir. Çok güzel olabilir fakat bütün benzetmelerde eksik veya yanlış taraf çoğunlukla bulunur. Benzemeyen bir taraf veya ne bileyim yani yerinde olmayan bir benzetme vardır. Benzetme istediği kadar güzel olsun. Ama benim acizane Kur'an-ı Kerim'in benzetmeleri ve misalleri üzerinde düşündüğüm kadarıyla anlatılmak istenenle örtüşmeyen, Eskilerin tabiriyle hani hatasız teşbih olmaz derler ya, ki doğrudur bu sıradan böyle gelişi güzel söylenmiş bir ifade değil. Kur'an teşbihlerinde hata veya boşluk bulamıyorsunuz. Misaller ve benzetmeler birebir örtüşüyor. Birebir örtüşüyor. Öyle bu da Kur'an-ı Kerim'in müstesna bir özelliğidir. Ve Kur'an-ı Kerim bu meseleleriyle Arap Edebiyatı'nda onu söyleyecektim. Arap Edebiyatı'nda bir çığır açmıştır. Arap Edebiyatı'nda o zamana kadar benzeri görülmeyen örneklendirmelerle ve görülmeyen yoğunlukta Kur'an-ı Kerim anlatmak istediği hakikati en yalın, en soyut hakikatleri, en etkileyici insanın çok rahat bir şekilde anlayacağı bir üslupla anlatmıştır. Eğer mesela gelecek bu örnekleri, daha önce geçmiş olan örnekleri biz size bu boyutta izah edemediysek bilin ki kusur bizlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ama bu benzetmelerinin, bu misallerinin gerçekten mükemmel ve eşsiz olduğunu siz çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz ama bazen elbette dil insanın idrakine göre geri kalabilir. Şimdi gelelim bugünkü ayet-i kerimelerin ilkine. 73. ayet-i kerime. Estaidu billahi ve ya'buduna min dunillahi ma la ardi ve la Şu hatırlayalım. Önceki ayet-i kerimeler göklerin ve yerin yaratılışında Allah'ın ortaksız olduğuna dikkat çekilmişti. Burada da Allah'tan başkasına Allah'la birlikte ibadet etmenin vaka a tarafından haklı çıkarılmadığını, tasvip edilmediğini görüyoruz. Diyor ki: "Ve yabudune min dunillah" Allah'tan başka bir takım varlıklara ibadet ederler. Peki bu varlıkların özelliğine مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ Onlara hiçbir şekilde rızık sağlayamayan şeylere ibadet ediyorlar. مِنَ السَّمَاوَاتِ ardi شَيْئًا Göklerde ve yerde kendilerine Hiçbir miktarda, hiçbir şey, rızık namına hiçbir şey sağlayamayan eşyaya, varlıklara ibadet ederler. Ve la yestatîun, esasen buna güçleri de yetmez. Bunu yapamazlar. Demek ki bu ayet-i kerimenin bize öğretmek istediği mantık şudur. Sen ancak Sana ve senin gibi Varlıklara hatta Rızka muhtaç olan Bütün mahlukata Rızkını veren Rızkını temin eden Rızkını temin etmek için Kainatı bu şekilde Var eden Zata Kimse ancak ona ibadet edebilirsin Madem Rızık verebilecek güç ve kudreti yoktur Allah'ın dışındaki varlıkların. Onlara da herhangi bir şekilde ibadet söz konusu olamaz diyor. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْفَالِ Sakın Allah'a benzerler koşmayınız. Yani Allah'ın dışındaki varlıkları Allah'ın mertebesine haşa çıkartmayınız. Nasıl çıkartılır? Allah'a yakışan sıfatları onlara vermek suretiyle. Ancak Allah'a ait olan özellikleri onlarda görmek suretiyle. Ancak Allah'a karşı takınılması gereken halleri, tavırları ve tutumları kısmen veya tamamen Allah'ın dışındaki bu varlıklara göstermek suretiyle. Allah'a takdim edilmesi gereken iman İbadet ve itaati kısmen veya tamamen Allah'tan başka bu ortak oldukları zannedilen, ileri sürülen, iddia olunan ve kendilerini Allah'mış gibi veya Allah'ın ortağıymış gibi ibadet edilen o varlıklara Allah'a ait ve Allah'a yakışan ...vasıfları, sıfatları, hakları izafe etmeyin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Muhakkak Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ondan sonra bir dayette başta bahsettiğimiz misallendirmeye sıra geliyor. Niçin ibadet edilemez? Bu örnekle Cenab-ı Allah Allah'tan başka varlıkların durumu ile Allah'ın durumunu insanların günlük hayatında bilip tanıdıkları özellikle Kur'an'ın nazil olduğu toplumda Arapların çok iyi bildikleri bizlerin de o güne, o günün o durumuna ait Gelen bilgiler vasıtasıyla öğrendiğimiz, vaka gibi kavradığımız bir hale örnek olarak başvuruluyor. Daraballahu meselen abden memlûken la yakdiru ala şey. Çok önemli, bakın. Allah hiçbir şeye muktedir olmaya hiçbir şeye takati bulunmayan hiçbir şey yapamayan hiçbir şey yapabilecek gücü bulunmayan mülkiyet altındaki bir köleyi köle zaten mülkiyet altındadır bir de memlukem denilerek mülkiyet altında oluşu teki ediliyor böyle bir köleyi Allah misal verdi bir bunu ikincisi ve men razeknâhu minnâ rizqen hasedâ bir de ikinci bir kişi var bu köle değil hür ama kendi elimizden kendi nezdimizden biz ona pek güzel bir rızık da vermişiz öbürü mülkiyet altında bir köle hiçbir şeye gücü yetmiyor bir diğeri ise bizim gerçek kulumuz hür İrade sahibi bir insan ne kadar özgür olabiliyorsa o kadar özgür olan bir kul üstelik kendisine tarafımızdan pek güzel bir rızık vermiş istiyorsun. Fehu <gülüyor> yunfiku <gülüyor> minhu sirren ve O da kendisine vermiş olduğumuz bu güzel rızıktan gizli ve açık infak ediyor. Hem gizli hem açık. Zekat açıktan yapılan infaka örnektir. Allah rızası için fakire, muhtaçlara, çaresizlere, mazlumlara vesaire hak sahiplerine zekatın dışında yapılan infaklar da gizli infaka örnektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir günde, kıyamet gününde, arşın gölgesi altında barınacak yedi grup insandan bahsediyor. Bunlardan birisi de sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizleyerek sadaka veren, infak eden kimsenin kimsedir. Bu yedi kişiden birisi budur. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü her ne kadar meselde, misalde geçiyorsa da aynı zamanda bize de bir yönlendirmedir. Dolaylı olarak bir anlatımdır bu. Yani lafzın fehvasından değil, delaletinden anlaşılan bir manadır. Kullarım, ben hepinize güzel rızıklar verdim. Dolayısıyla size ihsan etmiş olduğum bu rızıktan gizli ve açık infak etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü burada verilen bu iki örnekten ikinci örnek, ikinci kişi örneğin ikinci e, şahsiyeti veya ikinci tarafı övülen bir taraf. Övülen bir taraf. Niye övülüyor? Köle değil. Mülkiyet altında değil. Hür iradesini kullanabiliyor. Evet. Gerçekten insan hürriyetini kaybettiği zaman çok şeyini kaybetmiş oluyor. Hıh. Malı var. O malın veren, o malı verenin kim olduğunu biliyor. Ve o malın ne şekilde kullanılacağını biliyor. Hem hürriyeti hem bu bilgisi çerçevesinde de hem de rızkı ihsan edeni bilip ona olan imanı dolayısıyla gizli ve açık infak etmeyi de ihmal etmiyor. Zalim gaddar kapitalizmin insanda doğurduğu zihniyetin mahkumu değildir o. Çünkü Kapitalist insan. Çalıştın benim oldu o da çalışsın Onun muhtaca baktığı bu. Niye acıyayım ki? Ben de bir zamanlar sefildim. Edebiyatı yaparlar. Kimse bana acımadı. İşte işte bu hale geldim. O da çalışsın, o da olsun. Ama ben basit. Kafam bu. Kur'an'ın söylediği bu değil. Kur'an'ın söylediği bu değil. Kimin nasıl çalışacağına bizzat allah Teala kendisi karar verirsin diyor. Sonra olabilir Allah rızık Allah'ın elindedir. Belki senden daha çok çalışmıştır. Belki bir zamanlar senden daha fazla servete sahipti. zamanda gelişen hadiseler vesaire her neyse onu bu duruma düşürmüş de olabilir. Burada sınanan sensin. Malınla sınanıyorsun ve o muhtaçla sınanıyorsun. Veya toplumdaki ihtiyaç kapılarıyla sınanıyorsun. Ve eblukub bil hayr ve şerr fitne diyor Cenab-ı Allah. Hangi durumda olursak olalım imtihan ediliyoruz. Hayırla ve şerle sınanmak üzere biz sizleri imtihan ediyoruz diyor. Evet. Gelelim örneğe. Bu kişiye rız güzel rızık verdik ve o bu rızıktan gizli ve açık infak ediyor. Allah böyle bir misal verdi. Bir, hiçbir şeye gücü yetmeyen, muktedir olmayan, mülkiyet altındaki bir köle ile kendisine tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz ve o rızıktan gizli ve açık infak eden bir kimse. bir köle, öbürü iradesini, malını kullanabilen, malında tasarruf edebilen ve bu tasarrufunu Allah'ın razı olacağı şekilde gerçekleştiren bir örnek. هَلْ يَسْتَوُونَ Sonra bu cevabı sana kalmış diyor. Bunlar eşit olabilirler mi? Cevap bellidir. Onun için cevapla uğraşma ayet-i kerime hemen arkasından elhamdülillah hamt Hamd, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Bel-ekseruhum la-ya'lemûn Halbuki bunların çoğunluğu cahildirler, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Burada burada fesirlerin örnekle alakalı iki kanaati var. Kimisi der ki bu cömert olması gereken veya tabiatı gereği cömert olan mümin ile yine tabiatı gereği cimri olan kafirin bir mukayesesidir. Kimisi de der ki hayır bu Cenab-ı Allah ile onların uydurdukları mağbudlara ait bir örneklendirmedir. Ayet-i kerimelerin bağlamını dersimizin başında okuduğumuz 73. ayet-i kerimeden itibaren ve daha öncesini göz önünde bulunduracak olursak görülen o ki ikinci kanaati ortaya koyan müfessirler bu açıklaması ayetin muhtevasına, bağlamına daha uygun bir açıklamadır. Yani diyor ki Cenabı Allah, sizin bu tapındığınız Allah'tan başka taptığınız mabutlar, uydurma ilahlar hiçbir şeye gücü yetmeyen, hem köle hem de mülkiyeti sağlamlaştırılmış yani ifade ediliyorsa Azat edilme ihtimali kalmamış. Öyle bir köle yok hukuken aslında. Böyle bir köle. Yani mülkiyeti katmerli ifade ederdiyse. Mülk altında oluşu oldukça ileri derecede olan ve hiçbir şeye de takati gücü yetmeyen bir köle. O mağbutlar buna benzer. Cenab-ı Allah ise gece ve gündüz kullarına infak eden ve infak etmesi sebebiyle de hiçbir raman mülkü bir türlü azalmayandır. Sehhâ ulleyli ve nehâr diyor hadis-i şerifte. Sehhâ <Sessiz> kesintisiz ve sınırsız bol bol veren demek. O gece ve gündüz kesintisiz ve bol bol veren Ondan sonra diyor ki aleyhisselatü vesselam Düşünün diyor Kainatı yarattığından beri Bütün verdikleri Elindekinden zerre kadar bir şey daha eksiltmemiştir. Böylelikle Cenab-ı Allah'ın İfade elindeyse ne kadar gani ne kadar kendisinden başka hiçbir mahluka, hiçbir yaratılmışa muhtaç olmadığını, zaten yaratan nasıl yarattığına muhtaç olur ki, olmadığını ne yapıyor? İfade ediyor. İşte bu örnek sayesinde Cenab-ı Allah, o en ifade endeyse anlaması zor veya anlamak istemeyen, idraklerini hakka ve doğruya karşı kapatmış idrak etmemekte de direnen kimselere artık hiçbir şekilde reddedemeyecekleri bir örnek veriyor. Ondan sonra Bel la diyor. Burada çok önemli bir incelik var. Kur'an onlara bunu öğretiyor. Fakat yine Bilmiyorlar diyor. Oysa biz akaid ilminde fıkıhta biliyoruz ki cehalet mazerettir. Tabi şartları var. Peki bunlar mazur mudurlar? İlim adamlarımız der ki ilmin gayesi ilimden faydalanıldığı zaman tahakkuk eder. İlimden yararlanılmazsa Olmuş olmamış hiç fark etmez. Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği bu. Yani ilmin o insanlar üzerindeki faydası tecelli etmiyor. Dünya kadar servetiniz var ama gidip elinizdeki bu servetle açlığınızı giderecek bir ekmek almıyorsunuz. Ve bundan dolayı bir insanın açlığından öldüğünü düşünün. O servetin ona faydası olur mu? İsterse... Sahip olduğu servetin kat kat fazlasınız. olsun. Ama bunun yerine bir kişinin de elinde bir lirası var sadece. O da aynı durumda açlıktan kuranıyor. O alıyor, o bir lirasıyla gidiyor, ekmek alıyor ve yiyor. Hangisi parasından veya servetinden istifade etti? Ve hangisinin serveti daha kıymetli oldu veya daha çok fonksiyonel oldu? Bir lirası olan iki daha fonksiyonel. Daha etkili. Çünkü o aldı, onunla Efendim açlığını giderdi ve hayatta kalması için bir sebebe tevessül etti. Ömrü bu sebebi ihmal etti. Belki de açlıktan öler, ölür, öldü gitti. İşte ilim de böyle bir şeydir. İlimden allah Teala'nın gösterdiği gaye ve hedefler uğrunda yararlanılmayacak olursa, o ilme sahip olunsa bile o kimseler bilmeyen kimseler olarak değerlendirilirler. Cenab-ı Allah bir misal daha veriyor burada. 76. ayet-i kerimede وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَهُوَ كَلُّنْ عَلَى مَوْلَهِ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şimdi diyor ki cenab Allah Allah iki insanı, iki adamı da misal verdi. Birincisi dilsiz. Hiçbir şeye kudreti yok. O da bir şeye gücü yetmiyor. Üstelik Ve huve kellun ala mevla Sahibi de efendisine de yüktür. Onun sırtından geçiliyor. Hiçbir faydası yok. Eynemâ ve yüveccihü lâyâti bi hayr Efendisi onu her nereye gönderirse Hayır namına bir şey de getiremiyor, yapamıyor. Hel yestavi hiç eşit olur mu o bu örnekteki köle ile ve men bil adl adaletle emreden kişi. Hiç aynı olur mu ve hu ala sıratil Üstelik bunu yaparken de dosdoğru yol üzerindedir. Hiç böyle bir kimse dosdoğru yol üzerinde olduğu halde Sırat-ı müstakim üzerinde bulunduğu halde efendim, adaletle emreden kişi ile eşit olur mu? Kim? Efendime söyleyeyim hiçbir şeye muktedir olmayan, kör, sahır, dilsiz, azaları çalışmayan. Burada bir tanesi gizikledilmiş, azası faal olmayan ve nereye gönderilirse hayır getiremeyen, hayırlı bir iş yapamayan. Efendisine de, Efendisinin sırtına da yük olan. Bunlar eşit olur mu? Olmaz. Cenab-ı Allah burada adaletle emretmekten bahsetti. Bunda da dolayısıyla dediğim gibi adaletin ehemmiyetine ciddi bir vurgu var. Adaletle emretmenin önemi dile getiriliyor. Diğer taraftan adalet... Ahlakın ve erdemlerin en yücelerindendir. Faziletlerin en üstünlerindendir. Söylediğimiz kadar da kolay bir iş değildir. Ucunun bir tarafı menfaatime aykırı olduğu zaman adalet, adalet yapabiliyor muyum? yapabiliyorsam işte o zaman ben adaletli bir kimseyim. Onun için adil olan bir kimse o yüksek mertebedeki ahlakı o üstün erdemi gerçekleştiren yerine getiren bir kimse onun altındaki diğer güzel ahlaki meziyetleri, erdemleri elbette ki yerine getirir. Ve yerine getirmiştir ki adalet mertebesine ulaşmıştır. Dolayısıyla adaleti emretmek, kendisi adil olmayan başkasına adaleti emretmez. Adaleti bilmeyen başkasına adil olmayı öğretemez. Kendisi bilmiyor. Dolayısıyla burada ayet-i kerimede kullanılan ifade yerindeyse vurgusu yapılan hususlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve esasen o Adaleti emretmekle birlikte, emreden bir kişi olmakla birlikte, sırat-ı müstakim üzere bir kişidir aynı zamanda. Dost doğru yol üzerinde yürümektedir. Zikzak çizen birisi değil. Hak'tan bir gün reakka boyun eğen bir gün, haktan yan çizen değil. Her durumda dost doğru yolda yürüyen kişi gibi olabilir miyim? Müfessirlerin de bu konuda muhtelif görüşleri var örneklerde. Cenab-ı Allah kendisine ve puta verdiği bir örnektir. Dolayısıyla put dilsiz, sağır ve hiçbir şeye kudreti yetmez. Adaleti emreden ve kainattaki emir ve hükümleriyle, şeriatıyla da dosdoğru yol üzere yürüyen de Cenab-ı Allah'tır. Çünkü bir başka ayet-i kerimede de inne rabbi ala sıratil mustakim buyurulmaktadır. Benim Rabbim dosdoğru giden bir yol üzerindedir. Yani Cenab-ı Allah'ın sünnetinde haşa iltimas yok, torpil yok, hakka aykırı, adalet aykırı bir şey yok vesaire. Bütün güzellikleriyledir. Bu birincisi. İkincisi bu Allahü Teala'nın mümin ve kafire verdiği bir misaldır. Adaletle emreden mümin kişidir. Öbürü ise kafir kişidir. Üçüncüsü tabi bu da örneklendirmedir aslında. Osman bin Affan'ın bir kölesiyle Osman bin Affan radıyallahu anh'ın kendisi şeklinde adaletle emreden Osman bin Affan bir de kölesi hiçbir işe yaramıyor şeklinde. Bu olsa olsa bir önceki mümin ile kafire dair e, verilen bir örneğe dair bir örneklendirme olabilir. Görüş olarak yani üçüncü bir açıklama olarak onu kabul etmek mümkün değil. Velhasıl ayet-i kerimeler bu da önceki de. İster mümin ile kafir arasında bir mukayese olsun. ister müminin ibadet ettiği Allah ile kafirin ibadet ettiği put arasında mukayese olsun. Her halükarda müminin inancı ve davranışı itibariyle kafirin inancı ve davranışı arasında kıyas yapılamayacak kadar büyük üstünlükler ve mükemmellikler olduğuna dikkat çekilmek isteniyor. Dolayısıyla insanlara yöneltilen çağrı ne oluyor? Sizler de işte bu müminin veya Cenab-ı Allah'ın Allah'a iman eden kimselerin durumunda olun. O güzellikler sizin için olsun. Bundan sonra ki Allahu Alem şunu da belirtelim. Yani ayet-i kerimelerin dediğim gibi siyak ve sibak dedikleri gibi eskiden günümüzde genelde bağlam diyorlar. Ee, ayet-i kerimelerin siyakı ve sibakı Cenab-ı Allah'ın vahdaniyeti, kudreti, mutlak egemenliği, halikiyeti, rezzak oluşu, müdebbir oluşu gibi kemal sıfatlarını Hatırlatarak insanlara da Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini anlatmak sadedindedir. Konu budur, mevzu budur. Dolayısıyla bu örneklendirmelerinde Allah ile putlar, dolayısıyla Allah'a iman eden müminler ile putlara iman eden müşrikler arasında bir karşılaştırma yapmak olduğu ve dolayısıyla da müminlerin efendim, iman yolunu veyahut da insanların genel olarak iman yolunu tercih etmeleri gerektiği ifade ediliyor. Hemen 77. ayet-i kerimede arkasında da aynı hususlar gündeme getiriliyor. Yani Cenab-ı Allah'ın sıfatları hatırlatarak yalnızca ona ibadet edilmesi icap ettiği ifade ediliyor. Diyor ki: "Velillahi gaybus semawati vel ard." Göklerin ve yerin gaybı da Allah içindir. Allah'ındır. Allah'a ait. Yani biz bizim göklerden ve yerden bildiklerimiz veya gördüklerimiz bizim için ra kıyasla devede de tüy bile değildir. Ya yani Hiç kıyas edilmez. Cenab-ı Allah onun için gördüğünüz görmediğimizi söylemeye daha doğrusu gördüğümüzden bahsetmeye gerek kalmamıştır, görmemiştir. Göklerin ve yerin kaybı Allah'a mahsustur. Allah'a aittir. Ve ma emru's-saati illa kelmhu'l-basar ev huve akrab. Saat denilen kıyamet hadisesi ancak gözün değmesi gibidir. Lemhül basar gözün gördüğü varlığa değmesi yani görmenin Görme idraki hadisesinin gerçekleşmesi. Bilmiyorum bir cismin görülmesi saniyenin kaçta kaçında tamamlanıyor. Onun gibi hatta ondan da daha yakındır diyor. Ya onun kadar yakındır, kısadır, pek yakında gelecektir veya ondan da daha yakındır. Kıyameti öyle yakın bilin. Ona göre hazırlığını yapınız. Bir gözün bir cisme bir eşyaya değmesi, onu görüvermesi için geçen sürene kadar, zaman ne kadar, kıyamet de neredeyse bu kadar yakındır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ölüm sizden her birinize kendi ayak kabısının bağından bile daha yakındır. Bu böyle. Bir bakıyorsunuz ya paldur küldür ifade ediyse filan kişi öldü diyorlar. Ya daha dün gördüm diyor birisi. Buru ya dün beraber oturduk daha geçen hafta gördüm bir şey yoktu gibi kıymet ifade etmez bu Ece mi? vade ne zaman Hiç kimse bilmez o halde İnallah'a a külü şeyin Kadir muhakkak Allah her şeye Allah. Kadir gücü yeterdir Kadir Cenab-ı Allah'ın bütün isimleri, Esma-i Hüsna'nın hepsi Arapçada mübalağa kipi dediğimiz kiplerdendir. Hepsi mübalağa sırasıdır. Kadir de böyle. Ve Allahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun şey'a. Uzun zamanlar felsefeciler belki öğrenme e, psikolojisi üzerinde duranlar belki pedagoglar üzerinde tartışma konusu olmuş mesellerden birisidir. İslam'dan önce de sonra da. Ayet-i kerime bunu açıklık getiriyor. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la Allah annelerinizin karnından sizleri Hiçbir şey bilmiyor bir halde çıkardı. Hiçbir şey bilmez, hiçbir şey bilmediğiniz, hiçbir şey bilmediğiniz bir halde annelerinizin karnından çıkardı. Öyle değil mi öyle? Hangimiz annemizin karnından öğrenimli olarak, diplomalı olarak doğduk veya meslek bilen meslek erbabı olarak doğduk? Hangimiz doğarken, efendime söyleyeyim doğarken nefes almayı bile bilmiyor. Cenab-ı Allah onu bile öğretiyor. Özel bir şey. Anne karnındaki hayatımız ile orada öğrendik orada yaşamayı peyderpey. Cenab-ı Allah bizi adım adım ifade yerindeyse kademe kademe yarattı. Annemizin karnında yaşamayı öğrendik. Dünyada yaşayışla alakalı ne ilim namına ne tecrübe namına hiçbir şey bilmediğimiz halde biz dünyaya geldik. İnsan aşama aşama tedrici bir şekilde kabiliyetlerinin de gelişmesi, imkanların gelişmesi oranında ne yapıyor? İlmi, bilgisi, tecrübesi vesairesi, görüşü, bakışı, değerlendirmeleri gelişiyor, değişiyor, bir şeyler öğreniyor. İşte bizi hiçbir şey bilmez halde yarattı ama öğrenebilmek istidadına, imkanlarına ve araçlarına sahip kılarak yarattı. Bunlara sahip olarak yarattı. Ve ja'alalekümü's-sem'a vel vel-efide. Ve size işitmeyi, gözleri ve kalpleri verdi, yarattı. Burada Efi de aynı zamanda kalpler akıl olarak da bugün akıl mı dersiniz, idrak mi dersiniz, beyin mi dersiniz, ne derseniz değildir. Bilginin ifade yerindeyse duyular vasıtasıyla intikal ettiği ve bilgiye dönüştüğü insan vücudundaki merkez neyse o. Kalp midir, beyin midir, başka bir yer midir? Bu çok önemli değil. Kur'an buna Fuad diyor. Fuad. Fi'de Fuad'ın çoğuludur. Ama Arapçadaki Fi'denin Fuad'ın karşılığı da kalptir. Ha, kalp şu, evet söyleyeyim göğsümüzün solunda yumruğumuz kadar olan o et parçası mıdır? Büyük bir ihtimalle olur sanki. Hadis şerif de diyor ki çünkü şunu bilin ki vücutta bir et parçası vardır. Bir çiğnemlik et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir diyor. Buradan hareketle Allahu u Alem ha kalpte bilgi nasıl yer eder nasıl gelir falan filan ya bu soruyu bilemiyoruz ki bunun cevabını Beyin de olsa, beyinde de bu işin nasıl olduğunu, nasıl tamamlandığını yine bilmiyoruz ki. Ama bu da bir hakikattir ki muhtemelen beynin de bu işte fonksiyon olduğu, der olduğu alanlar vardır. Kalp de vardır. Aralarında irtibat vardır. Orasının hakikatini Allah biliyor. Ayrıca bu bizim konumuzda değildir. لَاَلَّكُمْ teşkurun <تَشكُرُون> Ta ki şükredersiniz. Şimdi, işitmek ve görmek duyu organlarımızın İlim edinmekte en önemlileridir. Dilimizle konuşuruz, ağzımızla, damağımızla vesaire dişlerimizle. Bunlar konuşma aygıtlarımızdır, boğazımız dahil. Bunlarla bilgi öğrenmemiz dil dil vasıtasıyla bilgi öğrenmemiz genelde tad almakla ve benzeri şeylerle sınırlıdır. Ama görmek ve işitmek gerçekten insanın dünyaya açılan en önemli iki büyük penceresidir. Onun için burada bilhassa görmek ve işitmek işitmek ve görmek ayetteki sırasıyla söyleyecek olursak işitmek ve görmek söz konusu edilmiştir. Niçin peki verdi bunları? Bizi bil, bir şey bilmez olarak yarattı annelerimizin kadrında. Cahil olarak yarattı. Fakat ilim öğrenebilecek şekilde buna dair gerekli alt yapıya sahip olarak yarattı. Niçin? Leallekum Teşkurun. Şükretmeniz ümidiyle. Olur ki şükredersiniz. Değil Gerçekten bunlar şükrü hak eden işler değil mi? Şükrü gerektiren işler, eylemler, nimetler değil mi? Onun için daha önce de söyledik tekrar söyleyeyim. Bu sure uzunca bir sure ve bu surenin bir adı nimetler suresidir. Sûretun ni'am diye bilinirdi. Halen öyle tabi tefsir ilminde şeylerde ama çoğunlukla meşhur olan bizim meşhur olan adı Nahl suresi. Ama bir diğer adı nimetler suresidir. Çünkü bu surede Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetler uzun uzadıya hatırlatılmakta. ...sayılıp dökülmekte. Belli başlı nimetler. Öyle şey değil... ...temel nimetler, asli nimetler... ...sayılıp dökülmekte. Ama niçin peki bütün bu nimetler? Hiçbir şey bilmiyoruz bir halde... ...bilmediğimiz bir halde yaratıldık... ...ama ilim öğrenmenin... ...sebep ve yollarına sahip olarak... ...yaratıldık ve öğrendik. Birçok şey öğrendik. İlk insandan bu yana beşeriyetin öğrendiklerini sayıp dökmek, bunların çetelesini tutmak mümkün değil. Gerek ifade endeyse dini manada, gerekse de dinle alakası olmayan insanın günlük hayatını kolaylaştırıcı manada vesaire hususlarda. Peki Cenab-ı Allah bizi bu halde niçin yarattı? Maksat ne? İşte Kur'an-ı Kerim'in bizim için beşeriyet için en önemli tarafı burada. Bize Bizim ve varlığın yani kainatın varoluş sebebini, hikmetini izah ediyor ve açıklıyor. Laallekum teşkuru. Burada sebep bu. Olur ki şükredersiniz. Ümid edilir ki şükredersiniz. Şükretmeniz ümidiyle biz sizi bu halde yarattık, kainatı böyle yarattık. Cenabı Allah bizleri azınlığı teşkil eden şükredenler arasında kılmasını niyaz ederiz. Amin. Biraz sonra inşallah buradan devam ederiz. <Gülüyor>